Yarın kırılan testi ve hukuk 14 bölüm yapın ve yönetim Mehmet Köseoğlu. yazan Gerald deviller radyoya uyarlayan Sinan serindere Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Ses kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Program yönetmeni Bahattin Atak.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 Başlangıçta cinayetleri Raf Jordan'ın işleyip sonra da intihar ettiği üzerinde toplanırsa da soruşturma derinleştirilince sinema oyuncusunun intihar etmeyip öldürüldüğü anlaşılır. Ancak soruşturmayı sürdürenlerden komiser McCann, mafya tarafından rüşvetle satın alınmış bir polis şefidir. Komiser McCann, mafyaya Colum'un adında bir kızın aleyhlerinde şahitlik yapacağını söyleyince, mafya kızın öldürülmesi için iki kişiyi görevlendirir. Bunlardan Pete kıza aşık olunca onu öldürmez. Bu gelişmeler üzerine Colum'un ve Pete polis koruması altına alınır. Mafya koruma altına alınan gangster Pete ile Colum'un adlı kızın peşine düşer. P.T. ifade verirse de kız korkarak ifade vermeye yanaşmaz. Nebaki şahitlerin konuşacağından korkan mafya... ...Ferrari adında çok tehlikeli bir tetikçiyi kiralar. Ferrari bir fırsatını bulup P.T.'yi öldürür. Şimdi sırada ikinci ve en önemli şahit Bayan Coleman vardır. Avukat Galois... Coleman bugün yazılı ifadesini verdi Başınız iyice dertte Kız neler anlattı Komiser Macken? Ne gördüyse her şeyi anlattı Morer'i Cun Arnott'ı bıçakla Öldürürken gördüğünü söyledi Allah kahretsin Bunun üzerine bölge savcısı da Morer'in gıyabında tutuklanmasıyla ilgili Müzekkereyi imzaladı Anlayacağınız Morer görüldüğü anda Cinayet suçundan yakalanarak hapse atılacak Yerinizde olsam hemen Bay Morer'i arar durumu bildirirdim siz bir şeyler yapamaz mısınız komiser? Ben yapabileceğim kadarını zaten yapıyorum Bay Gallowiz. Gelişmelerden sürekli sizi haberdar ediyorum. Ama ne yazık ki siz yapmanız gerekenleri yapamıyorsunuz. Daha ne yapalım komiser? Ferrari'yi getirip Pete'i sakladıkları av köşkünde öldürttük. Keşke Ferrari yerine başka bir tetikçi bulsaydınız. Polis o azılı tetikçinin şehre geldiğini öğrendi. Her yerde onu arıyor. Şüpheleri daha çok üzerinize çekiyorsunuz. İyi de yapılması gereken şahitlerin susturulmasıydı. Morer'in ve çetenin tek kurtuluşu onların mahkeme önüne çıkarılmamaları. Nitekim Ferrari, Pete'i öldürmeyi başardı. Umarım Coleman'ı da susturmayı başarır. Eğer bu kız mahkemeye çıkacak olursa... ...Morer'i siz bile elektrikli sandalyeye gitmekten kurtaramazsınız avukat. Haklısınız. Coleman hala aynı av köşkünde mi tutuluyor? Hayır. Pete'in ölümünden sonra kızı başka bir yere götürdüler. Nereye götürdüler? Ne yazık ki bunu ben de bilmiyorum. Ama... Öğrenmeye çalışacağım. Çalışmayın. Öğrenin komiser. Morer size bunun için rüşvet veriyor. Alo. Bay Morer... Ben avukat Golovitz. Şu anda neredesiniz? Denizin ortasında. Keyif çatıyorum Golovitz. Ne oldu? Niye aradım? İşleri yüzüne gözlem mi bulaştırdın yoksa? Eh, şey... Başınız belada morar Niye? Ne oldu? Bölge savcılığı Jun Arnot'u öldürmekten dolayı gıyabınızda tutuklama kararı çıkarttı. Görüldüğünüz yerde sizi tutuklayıp hapse atacaklar. Ne diyorsun sen be? Sebep ne? Pete öldü. Kızla konuşmadığına göre beni niye dayanarak suçluyorlar? Pete'in ölümünden sonra Coleman karar değiştirdi Orer. Dün bölge savcılığına sizi cinayeti işlerken gördüğüne dair yazılı ifade vermiş Allah kahretsin Ne yapacağız şimdi Şey kız mahkemeye gelmezse yazılı ifadesi bir önem taşımaz İfadenin işkence altında alındığını söyleriz Ama bunun içinde kızın ortadan kaldırılması şart Madem öyle Pete'i öldürttüğün gibi Coleman'ı da öldürttü Daha ne bekliyorsun yo, yo yo yo dur dur dur Dur beni bekle ben bu gece kulübe geleceğim. Söyle Ferrari de orada olsun. Olur ama çok dikkatli ol Morer. Kulübün çevresi polis kaynıyor. Polisin canı cehenneme. Komiser McKenna söyle bir bahane bulup... ...çevredeki polisleri başka tarafa yollasın. Pol... Şu figüran kızın söz ettiği Morer'e ait olan dolma kalem... ...June Arnot'un evindeki ızgaranın içinde bulundu mu? Evet şansımız varmış. Kalem ızgaranın içinde bulundu. E, kalemin üstünde kan lekeleri var mıymış? Varmış. Az önce laboratuvardan tahlil sonuçları da geldi. Kalemin üzerindeki kanın grubu... ...June Arnot'un kan grubuyla aynı. Sanırım bu delil Morer'i elektrikli sandalyeye oturtmaya yeter. Bence kalemden de önemlisi Koleman'ın tanıklığı Paul. Morer'in avukatı Golovitz çok kurnaz biri. Ne diyeceğini biliyorum. ...kalemin Morel'e ait olduğunu... ...ama olaydan bir müddet önce... ...bayan Arnott'un evinde kaybettiğini... ...ileri sürerek jürinin aklını karıştıracaktır. Peki ya kalemin üzerindeki Arnott'a ait olan... ...kan lekeleri? Avukat Golovitz... ...onun için ne diyebilir jüriye? Kalemi Morel'in Cun Arnott'a... ...hediye ettiğini, Arnott'un da elini keserek... ...kanını kaleme bulaştırmış olabileceğini... ...ileri sürer. Peki jüride... ...bu masala inanır mı efendim? Hukuk birini mahkum etmek için kesin deliller ister... ...Pol... En ufak bir şüphe her zaman sanığın lehinedir. Ama bizim elimizde delillerin dışında bir de görgü şahidimiz var. Eğer Morer'i mahkum ettireceksek bu ancak Bayan Koleman'ın sayesinde olacaktır. Evet, da şahitlik yapmayı kabul ettiğine göre mesele yok demektir. Mafya babası Morer'le asıl mücadelemiz bundan sonra başlıyor Paul. O namussuz herif ne yapıp edip kızı ortadan kaldırmak isteyecektir. Bu yüzden mahkeme gününe kadar kızı göz bebiğimiz gibi korumak zorundayız. Merak etmeyin efendim. Kızı köşkten aldık ve okyanus kıyısındaki Barbot Oteli'nde muhafaza ediyoruz. Hmm, güvenli bir yer mi bari? Otelin en üst katını tamamen tuttuk. O katta tam on tane polis var. On memur da bir alt katın koridorunda nöbet tutuyor. Kimliği tespit edilmeden hiç kimse otele alınmıyor. Asansör bile kolemanın kaldığı kata çıkmıyor. Ayrıca kızın odasında da iki kadın polis var. İyi. Banyo yaparken bile yanından ayrılmıyorlar. Ha bir de şu Ferrari meselesi var. Bu sinsi ve gadar tetikçinin kızı vurmak için tutulduğu söyleniyor. Doğru mu bu? Komiser Macken Ferrari için burası onun bölgesi değil gelemez dese de ben kendi adamlarıma onun yakalanması için emir verdim. Hmm. O yılanın piti öldürmesi söz konusu olabilir mi? Olabilir efendim. Banyonun penceresi ancak bir çocuğun girebileceği büyüklükteydi. Sonradan düşündüm de Ferrari'nin de bir cüce kadar kısa boylu olduğu aklıma geldi. O namussuzun pencereden girerek Pitt'in başını küvetin içine sokup boğarak öldürmesi işten bile değil. Eğer böyleyse Ferrari Coleman'ı da öldürmek isteyecektir. Hı hı. Aman adamlarımız gözlerini dört açsınlar Paul. Dürü'ye gelirken polislerle karşılaşmadınız değil mi Morer? Hayır. Sanırım Mekken bizden aldığı rüşvetin hakkını veriyor. Polisleri etraftan çekmesinden belli. Ferrari'ye haber verdin mi? Gelecek mi? Gelecek. Umarım görgü şahidi kızı haklar. Yoksa... Yoksa ne olacak avukat? Sen benim avukatım değil misin? Bunun için sana binlerce dolar para vermiyor muyum? Sen de herkes gibi aldığın paranın hakkını vermek zorundasın. Merak etme Morer. Elimden geleni yapacağım. Ferrari'dir. Gel... İyi akşamlar. Sizi gördüğüme sevindim Bay Morer. Yokluğumda iyi iş çıkartmışsın Ferrari'im. Bizi bir beladan kurtardığını duydum. Şimdi sırada kurtulmamız gereken ikinci bir bela var. Merak etmeyin. O kızı da ortadan kaldıracağımdan emin olabilirsiniz. Koleman'ın tutulduğu yeri bulabildin mi Ferrari'im? Bulmaz olur muyum Bay Morer? Barbot otelinde, sıkı bir korunma altında muhafaza ediliyor. Nasıl buldun hayret. Polisteki dostlarımız bile onun muhafaza edildiği yeri bilmiyor. <gülüyor> ben bulurum. Peki onu da Pete'i öldürdüğün gibi öldürebilecek misin? Bundan hiç şüpheniz olmasın bayım. Biraz zor da olsa kızı öteki dünyaya göndereceğim. Yalnız bu işin de kaza gibi görünmesi gerekiyor. Becerebilecek misin? Becereceğim elbette. Yalnız bunun için bir uçak ve akrobata ihtiyacım var. Ne? Ne diyorsun be? Akrobata ne yapacaksın? Herhalde herifin binanın damına indirmek niyetinde değilsin. Siz hiç reklam yapan akrobat gördünüz mü? Hı? Halkın büyük ilgisini görür. Bu da bana rahat çalışma imkanı sağlar. Madem gerekli sana bir akrobat ve uçak buluruz. Golovitz bu işi hallet. Olur. Uçak ve akrobatı ne zaman istiyorsun Ferrari? Bugün çarşamba. Cumartesi günü kızın işi tamam. Zira o gün otelin çamaşırları değiştiriliyor. Bunun kızın ölümüyle ne alakası var? Çok alakası var. Otele çamaşır yıkama firmasının elemanı kıyafetinde gireceğim. <gülüyor> Şeytan gibisin. Senin bu işi kıvıracağına inanıyorum artık. Uçağın cumartesi günü saat bir de otelin üstünde uçmasını istiyorum. Aynı anda bir akrobatta uçağa iple bağlı olarak havada gösteri yapmaya başlasın. Şimdilik hoşça kalın. Hayatımda böyle garip bir adam görmedim. Bu canavarı başıma sarmakla iyi bir iş yapmadın Golovitz. Ayağa alıştı ya şehirden gitmez artık. Zırt pırt para için kapımı çalar. <gülüyor> Ama benim de ona bir sürprizim olacak. O kızın işini bitirdikten sonra kulübün müdürü Louis de onu temizleyecek. Böylece hesaplarımızı tamamlamış ve çeteyi kurtarmış olacağım. Louis! Louis! Buyurun Bay Morer. Dinle beni Louis Ferrari bu işi bitirdikten sonra sen onun işini bitireceksin Çünkü onu başımıza sen sardın Ya o ya sen Seçmesi sana ait Ama patron İtiraz istemiyorum Şimdi gidebilirsin O, oh, Maşallah Otelde bugün ana baba günü. Keşke kızı başka bir yerde muhafaza etseydiniz komiser Pol. Onu burada kimse bulamaz efendim. Zaten bugün cumartesi. Pazartesi günü mahkemeye çıkacak. Hmm. O zaman bütün derdimiz bitecek. Bari sıkı emniyet tedbirleri aldın mı? Koleman onuncu katta. Kuş bile uçmuyor o katta. Hiç merak etmeyin. İsterseniz gelin emniyet tedbirlerini birlikte görelim. Olur görelim. Hı hı. Bu koca kamyonda ne böyle? He, üzerinde barbuk çamaşır yıkama servisi yazıyor. Herhalde otelin kirli çamaşırlarını almak için gelmiştir. E, mafya babası Morer'den bir haber var mı? Hayır ama kısa zamanda yakalanacağına eminim. Köşe bucak aranıyor. Hatta deniz polisini bile devreye soktum. Sürat teknelerini, kotraları, yatları, gemileri bile arıyorlar. 10. kata kadar çamaşır sepetinin içinde çıktım Şimdi geriye kolemanın bulunduğu 10. kat kalıyor Şimdi sessizce buradan çıkıp şu 825 numaralı odaya gireyim O oda kızın kaldığı odanın karşı istikametine bakıyor Oradan da yukarıya kanca atarak çatıya tırmanıp uçağın gelmesini bekleyeyim Akrobat havada akrobasi yapmaya başladığı zaman planımı gerçekleştiririm Kırılan Tesli ve hukuk afloyunun 14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.